Ve şehâdetu ahadihim erba'u şehâdâtin billâh innehu lemine s-sâdıkîn. Geçen dersimizde mülâane veya li'an ayetleri diye bilinen ayetleri okumuş onların meallerine bir parça olsun değinmiştik. Bu ayetler altı, yedi, sekiz ve dokuzuncu ayetlerdir. Yani Nur suresinin altı, yedi, sekiz ve dokuzuncu ayetleri olmak üzere dört ayet. Onuncu ayet yani bir sonraki ayet ise beşinci ayette bu ve benzeri şer'i hükümlerin Allah'ın bu dinin mensuplarına, bu ümmete hatta yerine göre bu ümmetten olmayan gayrimüslimlere İslam'ın bu hükümlerini kabul etmeleri veya bu hükümlerinin tadvik edildiği bir devletin sınırları içerisinde yaşadıkları takdirde onlar için de bir lütuf ve bir rahmet olduğuna ne yapmaktadır? işaret etmektedir. Çünkü İslam'ın ve Kur'an-ı Kerim'in kendisine nazil olduğu ve kendisinin vasıtasıyla insanlığa tebliğ olunduğu, bildirildiği İslam dini alemlere rahmet olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği bir din ve bir şeriattır. Alemlere rahmet olmasının bir veçhesi, bir tecellisi de bu dinin hükümlerinin, şer'i hükümlerinin de gerekli diğer bütün hükümlerinin de tatbik edilmesinin aslında bütün insanlar ve hatta mahlukat için dahi bir rahmet olduğunun delilidir. Çünkü Cenab-ı Allah dininin yeryüzünde tatbik edilmesi neticesinde beşeriyete rahmet nazarıyla bakar. Allahü Teala kimlere gazap etmiştir? Dinini red ve inkar edenlere gazap etmiştir. Ama dinini iman ve tasdik ederek kabul edip onu hayatlarına yansıtan, hayatlarına birebir aktaran, kimselere ve onlar vasıtasıyla da böyle olmayanlara ve ayrıca diğer mahlukata nedir? Bir rahmettir. Cenab-ı Peygamber buna şöyle işaret ediyor. Allah'ın hadlerinden bir haddin yeryüzünde uygulanması tüm insanlar için onlara kırk gün boyunca yağmur yağdırılmasından daha iyidir. 40 gün boyunca ilahi rahmetin yağmurun yağdırılmasından onlar için daha büyük bir rahmettir. Böylelikle rahmet, yağmur biliyorsunuz, yalnız müminlere isabet eden bir rahmet değildir. Yalnız insanlara isabet eden bir rahmet değildir. Yağmur, hatta sadece yeryüzündeki varlıklara ait bir rahmet değildir. Deniz içerisinde, suyun içerisinde yaşayan mahlukata da rahmettir. Her bakımdan büyük bir rahmet ihtiva ediyor. Onun için Allahü Teala'nın hududunun yakinen bilinmesi, iman edilmesi ve bu hükümlerin, bu hudutların Hayata tatbik edilmesi lazım. Bu ayet-i kerimeleri okuyunca anlayacağız ki İslam nazarında insan, insanın şerefi, haysiyeti gerçekten çok değerlidir. Değerli olduğu için de insan evlatlarının, insanların yani birbirlerine azami ölçüde ...en mükemmel bir şekilde saygı ve ihtiramda birbirlerini sevip saymada kusur etmemeleri gerektiğini gösteriyor. Başkalarına göreceğiz bu şekilde iftiranın bu dinin öngördüğü temel ve vazgeçilmez cezalardan birisi olduğunu göreceğiz. Ve bakacağız ki hiçbir hukuk sisteminde bir kimseye bu şekildeki bir iftira bu kadar ciddiyete alınmamıştır. Çünkü İslam gerçekten insanın bedeni şahsiyetine cismine kıymet verdiği gibi onun kişiliğinin ayrılmaz bir parçası olan şeref ve haysiyetine de hak ettiği şekilde kıymet vermiş ve itibar etmiştir. Bahsettiğimiz, üzerinde durmaya çalışacağımız ve Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinde mülaane veya lian ayetleri diye bilinen bu ayeti kerimeleri yakından tanıdıkça İslam'da aynı zamanda mümin insanın mümin insanın ne kadar kıymetli, manevi kişiliğinin, şeref ve haysiyetinin ne kadar değerli olduğunu da daha yakından idrak etmiş olacağız ayet-i kerimelerin mealini vermiştik, bir daha verip diğer hususlara geçelim inşallah esta'idu billah vellezine yermune yekullle hum şude ille enfusu feşeha tu Ah Hadhim araba şehdettim bill ve o kimseler ki kendi zevcelerine eşlerine zina iftirasında bulunurlarsa yollların kendilerinden başka şahitleri yoksa Onlardan her birinin yapacağı şahitlik şöyle olacaktır. Allah adına vallahi o yani kendisi doğru söyleyenlerdendir. Yani koca karısının o halde olduğunu gördüğünü söyleyecek olursa onun şu şekilde şahitlik etmesi lazım değilse o cezaya çarpılacaktır. Başka şahidi yok. Kendisi görmüş. Kendisi görmüş. Efendim o zaman Allah adına dört defa şahitlik edecek. Kendisi doğru söyleyenlerdendir diye. Yani vallahi muhakkak ben bu kadın zina etti derken doğru söyleyenlerdenim anlamında şahitlikte bulunacak. Bu kadarla da kalmayacak. وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ Beşincisinde de diyecektir ki, Ben eğer yalan söyleyenlerden isem, Allah'ın laneti üzerime olsun. Bu sözü söylemenin, mümin için ne kadar zor olduğunu, kısaca ifade etmiştim. Çünkü, Allah'ın laneti, İlk olarak İblis hakkında vacip olmuştur. Varlık aleminde ilk lanetlenen kişi İblis aleyhisselamdır. Allah'ın o engin rahmetinin dışına çıkartılmıştır. Allah'ın rahmeti lanetlenen kimselere ulaşmaz. Allah'ın lanetlediği kimselere. İşte bu şekilde bir mümin böyle bir iftirada bulunacağı zaman, bulunduktan sonra böyle bir yemin yapacağı zaman bir daha düşünecektir. Acaba yanılmış olabilir miyim? Acaba iftira mı ediyor muyum? Gibi her neyse kendisinden son derece emin ve mutmain olmadığı sürece böyle bir şeye yanaşamaz. Çünkü... Yine daha önce de söylediğim gibi bir mümin için en büyük müeyyide Allah korkusudur. Ondan daha büyük hiçbir müeyyide yoktur. Peki o yemin etti. Kadın ne olacak? Kadın na yemin teklif edilir bu sefer. Ve yedra an Kocanın bu şekilde yemin etmesi suretiyle kadın kabullenecek olursa cezayı çekecektir, rejim edilecektir. Rejim cezasından onu kurtaran ne olacaktır? Eğer hakikate uygun değilse, kendi kadının kendi zaviyesinden veya Allah'ın cezasını göze alarak inkar edebilir, onun bileceği bir. Hukuk hakikati araştırmaz. Hukukun işi hakikati ortaya çıkarmak değildir. Hukukun işi eldeki mevcut maddi ve kat'i delillere binaen hüküm vermektir. Hakikat böyleyse ne ala? Taraflar kazanır. Böyle değilse o hükmü veren hakim bir şey... Kaybetmez. Kadın faraza, kocası doğru söylüyor olur ki, kadın şimdi dediğimiz şekilde, ayetin daha doğrusu, dediği şekilde yemin edecek ama yalan yere yemin edecek. O onun bileceği bir iş. Cezayı o geza alacaktır. Biraz sonra bu ayetin nüzul sebebinde, benzeri bir durumla karşılaştığımızı hissedeceğiz. Diyor ki, وَيَدْرَوْا عَنْهَ الْعَذَبِ kadından kocanın bu şekilde yemin etmesi suretiyle kadının evet doğrudur kabul etmesi anlamına gelecek şekilde kabul etmesi halinde hakkında söz konusu olacak olan azap yani recm edilme cezası ne kendisinden ne uzaklaştırır enteşhede erba şehadetin billahi innehu leminel kazi bin 4 defa Vallahi bu bana iftirada bulunan bu kocam yalan söyleyenlerdendir diyecek. 5'incisinde vel <gülüyor> hamisatu enne ghadaballah aleyha in kana min as Eğer doğru söyleyenlerden ise 5. defa doğru söyleyenlerden ise kocası Allah'ın gazabı benim üzerime olsun diyecek. O zaman cezadan kurtulacaktır. Şimdi az önce hukuk hakikati ortaya çıkarmak zorunda değildir. Daha doğrusu hukukun işi o değildir dedim. Bu nasıl olur? Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından bir örnekle izah edelim. İki kişi geliyor. Bir arazi konusunda... Birbirleriyle davalaşıyorlar. Peygamber onları dinledikten sonra <gülüyor> hükmünü bildirmeden önce diyor ki, daha doğrusu tamam bu arazi senindir dedikten sonra hükmünü verdikten sonra diyor ki şunu bilin ki ben ancak bir insanım. Ben sizin aranızda sizin aranızda sizden dinlediğim şahitliklere ortaya koyduğunuz delillere göre hükmederim. İşin hakikati ise Allah'ın bildiği bir şeydir. Olur ki diyor aranızda biriniz daha düzgün konuşur meramını daha iyi anlatır delilini daha iyi ortaya koyar ve diğerine göre bunu daha mükemmel izah eder. Ben de ondan işittiğime göre ona hüküm veririm. Şimdi bakın meseleye. Aynı zamanda bir Müslüman için en büyük müeyyidenin Allah korkusu olduğunun da bir göstergesidir. O halde diyor her kime her kime kendisine ait olmayan bir hak verdiysem dinlediğim davayı dinleyişime uygun olarak kendisine ait olmayan bir hak verdiysem bilsin ki kendisine ateşten bir parça kesip veriyorum. İster alsın ister bıraksın. Bu sefer gelen iki davacı Ağlaşarak birbirlerine sarılıyorlar. Biri diyor ki hak onundur. Öbürü diyor ki yok hak onundur. Halbuki birkaç dakika önce bu insanlar birbirlerinin hasmı olarak, biri diğerinden davacı olarak gelmişti. Bu bana haksızlık yaptı diyordu. Şimdi ben haksızım diyor. Hak senindir diyor kardeşime. Hak senindir. İşte bu, bir taraftan hukukun eldeki maddi delillere göre hüküm verdiği gerçeğini ortaya koyuyor. Diğer taraftan, mümin için en büyük müeyyidenin Allah korkusu olduğunu gerçekten ortaya koyuyor. Korku daha büyük. Bu korku hukukun müeyyidesinden daha büyük bir müeyyidedir. Allah korkusu, ahiret korkusu, cennet ümidi, cehennem korkusu, mümin için bir, bir numaralı müeyyideler, birinci derecedeki müeyyideler, yaptırımlar, bugünkü gençlerimizin yeni ifadeleriyle diyelim, yaptırımlar en büyük yaptırımlar. Bunlardan daha büyüğü olamaz. İşte layık hukukun bu tarafı eksiktir. Layık hukuk Gitsin kendi derdine yansın. Onun mukaddesi yok. Mukaddesi olmadığı için mukaddes üretiyor. Mukaddesi olmayan bir insan, neden şeref ve haysiyetini maddi menfaatlere satmasın? Dolayısıyla bu adam namusum, şerefim üzerine yemin ettiği zaman, biz ona ne kadar inanacağız? Hala ayağını kaldırdır mı istediğin kadar yalan yemin edersin diye inanan bir insandan veya bir kitleden ne hayır gelir? Onların nereleri hak ve adalete uygun olacak? Adam diyor tamam diyor ama sen ben sana o zaman yemin ettiğim zaman ayağımı kaldırmıştım diyor. <gülüyor> ne olacak ayağını kaldırmıştı? dövbes ta Şuna benziyorsun, başkalarına benziyorsun ayağını böyle kaldırdık diyor. Ben bunu işittim, ben sana diyor söz verdiğim zaman ayağım yerde değildi diyor. Siz de işitmişsinizdir mutlaka. Nasıl? Çocuk hafta diyor. Aynen devam ediyor ama. Adam buna resmen inanıyor demek ki. Veya kandırmak için. Yok diyor ben o zaman öyleydi diyor. Öylesine söz verdim diyor. Müslüman öylesine söz veremez ki. Müslüman innel ahde kâne mes'ûle ayet ile kendisini bağlı his eder, bağlı his eder. Verilen bir ahit, bir taahhüt, bir söz, bir yemin den dolayı sorumluluk vardır. Bitti. Şimdi ayet-i kerimeler biraz sonra başka ayet-i kerimeler gelecek. Kur'an-ı Kerim'in çok e, müstesna Anlatım şekillerinden birisiyle karşı karşıyayız. Daha önce gördüğümüz 4 ve 5. ayet-i kerimeler yine iftira edenler, zina iftirasında bulunanlar hakkındaydı. Ama genel bir iftira ile ilgiliydi. Yani bir kimsenin herhangi birisine tanısın tanımasın, bilsin bilmesin bu zina etti demesi veya o, ey zinakar demesi veya de diyelim ki bir çocuğa ey zani kadının oğlu, zina eden kadının oğlu, zina eden babanın oğlu gibi zina çocuğu. Bunlar söyleniyordu, halen söyleniyor mu ne kadar söylüyor bilmiyorum. Sokaktan fazla haberim yok bu gibi hususlarda. Biz küçükken, büyükler küçüklere, küçükler birbirlerine. Ulan haram çocuğu derlerdi. Haramın oğlu derlerdi. Ne demek? Babası zina etmiş, annesi zina etmişsen sen onun neticesi desin. Demek geliyordu. İslam hukukunda bunun cezası rejimdir. Akıl valir birisi söylerse rejimdir demişim. 80 değnektir. Büyük birisi, küçük bir çocuğa, faraza veya büyük birisine fark etmez. Böyle hitap etse, öbürü ondan şikayetçi olsa, şahit getiremeyeceği durumlarda, getiremediği durumlarda... Dört tane şahit, getirmeyecek olursa o iddiasını ispatlamak için 80 inek yer. O kadar haysiyet muhtebertir bizim için. O kadar önemli. Kızdım sövdüm. Kızarsın ama söylemezsin böyle. Kızabilirsin. O farklı bu farklı. Ya işte bir an için kendimi kaybettim. Kusura bakma. Herkes kendimi kaybettiğinin arkasına sığınacak. El alemin namusu. Herkes tarafından önüne gelen tarafından beş paralık edilecek. Olmaz öyle bir şey. Ağzına hakim olacaksın diyor Müslüman. İslam, Kur'an olmaz diyor. Ağzına hakim olacaksın. Kendine hakim olacaksın. ...öyle her ağzına geleni... ...söyleyemez. Söyleyemez. Yani Müslüman... ...Cenab-ı Allah'ın kendisine... ...verdiği akılla, fikirle, iradeyle... ...ağzından... ...çıkanı dahil ne yapmak zorundadır? Kontrol etmek... ...zorundadır. Çünkü bildiğiniz o meşhur hadiste... ...Muaz Bin Cebel... ...Radiyallahu anh Efendimiz'e soruyor... Ya Resulallah diyor, bana bir amel söyle ki, onu işlediğim takdirde cennete gireyim. Diyor. Ya Muaz diyor, sen çok büyük bir soru sordun. Fakat bu Allah'ın kolaylaştırdığı kimseler için kolaydır diyor. Ve Allah diyor, işte İslam budur, şey budur, cihat budur, şöyle yaparsın, böyle yaparsın. Her bir hayırlı ameli özellikleriyle birlikte zikrediyor. Ondan sonra ne diyor? Peki diyor bütün bu hayırların bu hayırların merkezini, odak noktasını veya eksenini, hepsi bunun etrafında döner. Söyleyeyim mi diyor? Buyur ya Resulallah söyle diyor. Şunu tut diyor. Ya. Vallahi insan bu hadisi böyle bu haliyle dinlediği zaman konuşup konuşmamakta tereddüt ediyor. Şunu tut diyor. Ya Resulullah biz dillerimizle söylediklerimizden dolayı mesul olacak mıyız? Evet, Vazbin Cebel'in hayret ettiği bu hususa bunu bilmeyen herkes hayret edebilir. Bundan sorumlu olacak mıyız diyor. Ha. Annen senin iyiliğini görsün ey Muaz diyor. Söyle bana diyor. İnsanları cehenneme. Baş aşağı. Normal bir düşüş de değil. Baş aşağı. Dilleriyle biçtiklerinden başka bir şey mi yıkar La havle ve la kuvvete illa billah. cehenneme baş aşağı dilleriyle biştiklerinden başka bir şey mi yıkar Ya Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid İnsan bir söz söylemeyi versin mutlaka onun yanı başında çok yakından gözetleyici, çok güçlü bir melek vardır. Onu yazar. La ilahe illallah dediği de yazar. Kötü bir söz söylediği de onu da yazar. Me yelfidu bin kavli. Söz olarak ne söylerse, onu yazar. İşte Resulullah bunu açıklıyor aleyhissalatü vesselam. O halde, müminin diline hakim olması halinde, Allah'ın izniyle bu ayeti kerimelerin hükmüne girmesi söz konusu olmaz. Bunun için o halde yapmamız gereken kendi kendimize, çoluğumuza, çocuğumuza, çevremize kazandırmamız gereken eğitimlerden birisi de nedir? Dil eğitimi efendim, dil eğitimi. Bu edebiyattan bahsetmiyoruz, o da çok gereklidir. O da ben çok önemsiyorum dili güzel konuşmak, güzel kullanmak. Kur'an-ı Kerim beyan kitabıdır. Dolayısıyla mümin kimsenin de olabildiği kadar beyandan, güzel açıklamadan, hissesini payını, nasibini yapması lazım? Alması lazım. Alması lazım. Fakat burada kastettiğimiz dil eğitimi dilimizi Allah'ın razı olmayacağı bir şekilde Kullanmamak, Allah'ın rızasına uygun kullanmaktır. Bu konuda kendimizi, çevremizi, dostumuzu, arkadaşımızı, kardeşimizi, eşimizi, konumuzu, komşumuzu, kısacası kendilerine bir şeyler kazandırmak, bir şeyler vermekle yükümlü olduğumuz herkese bu konuda bir şeyler kazandırmayı ihmal etmeyelim. İşte dedik ki önce bütün herkesin herkese iftira etmesi mümkündür. Önce genel olarak ondan söz edildi. Hangi ayetler? 4 ve 5. ayetler. Ondan sonra biraz daha özele gelindi. Neydi onlar? Eşlerin birbirlerine zina iftirasında bulunması. Bundan sonra biraz daha özel bir konu gelecek. Onu da birazdan göreceğiz. Şimdi Ayet-i Kerime'nin nuzul sebebini Sünen sahiplerinin rivayet ettiklerine göre Ashab-ı Kiram'dan Hilal bin Ümeyye Hilal bin Ümeyye Peygamber aleyhisselatü selama gelerek hanımının yanında Şerik bin Sehma diye bilinen birisini gördüğünü söylüyor. Peygamber aleyhissalatü ona diyor ki o zaman bu ayet-i kerime henüz nazil olmamış. Çünkü lüzul sebebi bu. Diyor ki Ey hilal ya delil getirirsin ya da sırtına had vururum. Ya delil veya had. Çünkü cinay iftirasında bulunuyor. O da diyor ki ya Resulallah Bizden herhangi birimiz hanımıyla beraber bir diğerini görürse işi gücü bırakıp gidip delil mi arayacak? Dört tane şahit gelin bakalım bu işi yapıyorlar nereden bulacak? Nasıl olur? Peygamber bugünkü halk tabiriyle söyleyecek olursak ben anlamam diyor. Ya delilini getirirsin ya da sırtına Seksen kamçıyı, kırbacı, değneği ne derseniz deyin, celdeyi yersin diyor. Şu imana bakın, kendisinden şu güvene bakın. Ya Resulallah ben ona inanıyorum ki Allah benim hakkında hüküm bildirecektir sana diyor. Benim bu durumu sana açıklayacaktır, ben bundan eminim çünkü doğru söylüyorum diyor, demek istiyor. Ben kimseye iftira etmiyorum demek istiyor. E burada imanı tesahür ediyor gerçekten sahabidir. allah Teala beni bu halde bırakmaz diyor. Beni bu halde bırakmaz. Ben bir taraftan iftiranın utancıyla yaşayacağım... Diğer taraftan böyle bir hali yaşamanın utancıyla açacağım. Allah kulunu böyle zor durumda bırakmaz diyor yani. Onu anlatıyor. Çünkü gerçekten zor bir durum. O vaziyeti gördü. Bir koca olarak bunu nasıl nasıl nasıldırsın. Peygambere geldi anlattı. İnanmadı. Kabul etmedi çünkü delil getir diyor. Dedim ya biz... Hakikati bilemeyiz. Hakikati Allah bilir. Biz delile göre hükmederiz. Resulullah'ın söylediği bu. Delil neyse o. Cenab-ı Allah hakkında hüküm indirecek ve benim sırtıma had vurulmaktan beni kurtaracaktır. Diyor. Beni temize çıkaracak ve beni sırtıma had vurulmasından kurtaracaktır. Gerçekten az önce okuduğumuz üzerinde durmaya çalıştığımız ayet-i kerimeler nasil oluyor. Ve onlar ki kendilerinden başka şahitleri bulunmadığı halde efendim eşlerinin zina ettiklerini söylerler. Onlar şu şekilde şahitlik eder. Ayet-i Kerime nazil olunca Cenab-ı Peygamber o zaman git Zevcen'i de çağır diyor. O da geliyor. Hilal bin Ümeyye dört defa yemin ediyor. <gülüyor> Teklif edilen şekilde ayet-i kerimenin emrettiği şekilde. Kadına sıra geliyor, kadın üç defasında yemin ediyor, dördününce düştüğünü de yemin ediyor. Fakat eğer yalan söylüyorsam Allah'ın gazabı üzerime olsun diyeceği yerde dili takılıyor. Bir türlü onu söyleyemiyor. Bu sefer bazı rivayetlerden anladığımız kadarıyla akrabalarının baskısı ile veya kendisi ben akrabalarımı bundan sonra akrabalarımın başlarını önlerine eğdirmem düşüncesiyle beşincisini yapmıyor. Resulullah Aleyhisselatü Selam yemin mülaane daha doğrusu tamamlanmadığı için tamamlanmadığı için kadına bir ceza vermiyor. Ama ne yapıyor? Onları ebediyen birbirinden ayırıyor. Ebediyen birbirinden ayırıyor. Ondan sonra Resulullah Aleyhissalatu Vesselam diyor ki: Eğer diyor doğuracağı çocuk şu şu evsafta olursa Hilal bin Ümeyye'nin temel özelliklerini söylüyor. O kadına iftira etmiş demektir. Eğer çocuk şu şu evsafta gelirse Şerik bin Sahman'ın bazı özelliklerini söylüyor, o zaman hilal doğru söylüyor demektir. Diyor. Fakat bu kesinlikle fıkhi, daha doğrusu hukuki bir delil değildir. Hukuk orada bitti, hukuki mesele orada kapandı. Bundan sonra peygamberim söyleyen durumu anlatıyor. Bu şekilde çocuk doğurunca kadın rivayetler bunu da söylüyor. Şerik bin Sahma'ya benzer olarak doğuyor. Böylelikle hadise de yani Hilal bin Ümeyye'nin ayet-i kerime olduğu gibi da Hilal bin Ümeyye'yi ne yapmış oluyor? Tasdik etmiş oluyor. Ayrıca hadis şeyde de yani Bukhari ve Müslim'de de yer alan bir hadistir. Dolayısıyla hem ayet-i kerime ile hem sünnet-i seniye ile ne yapmış oldu? Mülâane dediğimiz hüküm sabit olmuş oldu. Ve bunlar kıyamete kadar ümmetin iman etmesi, kabul etmesi, şartları tahakkuk ettiği takdirde de yerine getirilmesi ve gereken, uygulanması gereken hükümlerdir. Ceza hukukunun, özellikle ceza hukukunun, ki savaş da buna dahildir. Ceza hukukunun tatbik edilmesi için gerekli şartların başında İslam hükmüyle, İslam ahkamıyla hükmeden bir yönetimin mevcudiyeti şarttır. Böyle bir yönetim olmadan birilerinin kalkıp ben İslam şeriatını uyguluyorum demeleri mümkün değildir. Halkımızın bu konudaki nasıl diyelim e, gayretlerinin kıskançlıklarının bazen onları şeriatın dışına ittiğine de dikkat çekmemiz lazım. Bunun da farkında olmamız lazım. Bu da caiz değildir. Bir gün bir yerden bir telefon aldım. Bana hadiseyi anlatıyorlar. Hadise şu. Efendim, bir kız zın zina ettiği, hamile kaldığı görüldü. Onu öldürmek istiyorlar akrabaları. O böyle dedi ben tüylerim diken diken ne yapacağımı bilemedim. Dedim ne diyorsun sen ya? Onu öldürecekler. Niye dedim? Niye? Dinde var mı böyle onu, onun, onun evvela? Bırakalım İslam devleti var, İslam ahkamını uygulayacak var yok, hakim var yok bir tarafı. Bunun İslam devleti olsa bile işlediği bu suç veya işlediği iddia edilen bu suçun cezası ölüm müdür? Bir kişiyi öldürmeyecekler ki. Karnındaki yavruyu da öldürecekler. İki kişi olacak. Dedim sakın dedim katiyen böyle bir şey yapamazlar. Tam aksine, böyle bir musibete uğramış, böyle bir şok yaşatılmış, bu mazlum kıza, ellerinden geldiği kadar, şefkatle, merhametle, izzetle, ikram ile, onun uğradığı şoku, sıkıntıyı hafifletecek şekilde muamele etmek zorundadırlar. Allah kimsenin başına vermesin, elbette. Fakat o zavallı kızcağızın cezası da haşa bu değil ki. Böyle bir şeyi nasıl düşünürler? İlk fırsatta hemen dedim en kısa zamanda bunları git uyar. Akıllarını başlarına alsınlar. Kaldı ki devlet noktayı nazarından da ciddi bir suç işlerler. Yakalarını kurtaramazlar ve haklarıdır dedim. Az biledir. Böyle şey olmaz. Bunu yaparlarsa İslam'a göre onların cezası ölümdür. Kısasen öldürülürler. Bunu yapamazlar. Ya bu da aşırılıktır. Böyle şey olmaz ki. Böyle şey olmaz. Ondan sonra iyi niyetli olmayanlar bu hadiseleri alırlar, işlerler. İşte İslam budur derler. Bir de bu tarafı var. Böyle bir şey yok ki dinde. Oluyor tabii. Yapıyorlar. Yapıyorlar. İslam böyle olsaydı da haklı olurlardı. Fakat onlar da ayrı bir sahtekarlığı peşindedirler. Niye öğrenmiyorlar İslam gerçe bilmiyorlarsa öğrensinler. Gerçekten bu İslam'da var mı? Ondan sonra eğer yoksa bu hadiseyi mahkum edeceklerse veya insanları bundan soğutacaklarsa İslam'ı kapsama almadan ifade yerindeyse aksine İslam'dan uzaklaşmanın bir neticesi olarak işlerlerse bu bir şey disimler. bu işte hatta bu gibi hallerde de bir yerde sorumluluk bana sorarsanız en azından önemli bir bölümü insanların dinlerini öğrenmelerine dinlerini yaşamalarına imkan vermeyen, yüzyıldır bu ümmete, bu Müslümanlara dayatılmış olan, İslam dışı şartlardır. Ne dinini öğretirim diyor, ne dinini yaşatırım, işime geldiği zaman da dininin anayihinde konuşurum. Bu ne biçim adalettir ya? Bu da ayrı bir adaletsizlik, ayrı bir zulüm. Ayrı bir zulüm. Fakat biz, Zalimlerin zulmüne bir şey diyemeyiz pek. Çünkü zalimin tabiatıdır zulmetmek. Kafirin tabiatıdır zalimlik etmek. Fakat Müslüman olarak biz zalimlik edemeyiz. Müslümanın en güzel özelliği, en önemli özelliği adaletli olmasıdır. Biz Kur'an-ı Kerim'in emriyle düşmanlarımıza karşı bile Adaletli olmakla mükellef bir ümmetiz. Adaletten bizi hiçbir şekilde vazgeçemeyiz. Buradaki beşinci ayete geçecek olursak, yani onuncu ayeti kerime, gerçekten çok manidar bir nihayet. Yani bu e, eşlere iftira ile alakalı. Velâlâ fadlellâhi aleykum ve rahmetühü. Eğer Allah'ın Allah'ın ve eğer Allah'ın üzerinizdeki lütfu ve merhameti olmamış olsaydı. Ve innallâhe tevvâbun hakîm ve Allah tevbeleri çokça kabul eden ve hikmeti sonsuz, hükümleri sapasağlam olan e, olmamış olsaydı. Ne olurdu? Sapıtır gidersiniz, helak olur gidersiniz. Bu cümlenin cevabı yani levlanın olmasaydının cevabı o şekilde mana ile anlaşılmaktadır. Ama ne demek istiyor ayet-i kerime burada? Bir, Allah'ın hükümleri evvela bizim üzerimizde Allah'ın bir lütfudur. İkincisi Allah'ın rahmetidir. Üçüncüsü Allah günahkarları Günahları içerisinde kalın diye bırakmaz, terk etmez. Bir kimse günah işledi mi artık ne hali varsa görsün denilmez. Onun önünde tevbe kapısı açıktır. Çevremizdeki günahkarlara Allah'tan ümitlerini kesecek şekilde muhatap olmamalıyız. Aksine onları Allah'ın rahmetini anlatarak Tevbe kapılarından girmeye teşvik edecek şekilde onlarla diyalogumuzun olması, onlarla muhatap olmamız gerekiyor. Hakim. Hakim allah Teala'nın El-Hakim isimlerinden birisidir. El-Hakim. Ne demek? Yaratmasında, tedbirinde, hükmünde, kaderinde, yaratmasında, Tedbirinde, hükmünde ve kaderinde hikmetleri sonsuz ve hükmü sapa sağlam olan demektir. Hikmetleri sonsuz her birisinde ve koyduğu hükümleri de sapa sağlam. Ne demek sapa sağlam hüküm? Muhkem hükümler bunlar. Bunlardan daha iyisi olamaz insanlık için. Bunlardan daha güzeli, bunlardan daha hikmetlisi, bunlardan daha mükemmeli insanlık için olamaz. Cenab-ı Allah'tan bizleri hükümlerini hakkıyla anlayan, kavrayan, o hükümlerdeki hikmetleri bulup çıkartan, iman eden ve onları tabbik etmek azim ve gayretiyle yaşayan kullarından kılsın. Biraz sonra konunun bir başka veçhesine inşallah devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Dedik ki, önceki ayet-i kerimeler genel olarak iftira ile alakalı hükümleri açıkladı. Ondan sonraki ayet-i kerimeler, Kıyamete kadar yine geçerli olabilecek şekilde karı koca arasındaki zina müşahedesi ve iftirası ile alakalı veya isnadı ile alakalı hükümler ortaya konuldu. Şimdi göreceğimiz 11. ayet-i kerimeden itibaren devam edecek ayet-i kerimelerde daha özel ve farklı bir hadise ile bir zina iftirası ile karşı karşıya kalacağız. Onu göreceğiz. Burada iftira ya baruz kalan bizzat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin haremidir. İslam toplumunda İslam cemiyetinde görülebilecek belki en büyük fitnelerden birisidir. Bu fitne eğer Cenab-ı Allah'ın vahyin rehberliğindeki hikmetli tedavisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğindeki konuyu hikmetle ele alması olmamış olsaydı, İslam toplumunun bu hadiseden dolayı o zaman içerisinde bile çatır çatır çadırdayıp yok olup darmadağın olması bile mümkündü. O halde bu hadiseden çıkartacağımız birçok ibret ve ders yanında özellikle sorumluluk makamında olan kimselerin karşı karşıya kalınan hadiselerde akıllarını ve muhakemelerini kaybetmeyecek kadar olgun, ağırbaşlı, Ciddi, tarafsız demeyeceğim, fakat adil bir şekilde ele almaya dikkat ve özen göstermeleri gerekiyor. Aksi takdirde ortaya çıkacak olan zararların kolay kolay önü alınamaz. Şimdi ayeti kerimelere girmeden önce evvela hadiseyi kısaca bir, yani bir tasavvur edelim. Bu iftiraya maruz kalan ve bu iftira dolayısıyla etkilenecek olan kişi kim? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu böyle bir hadise ile karşı karşıya kalmanın bir Resul için ne kadar büyük ne kadar ağır olduğunu gerçekten tasavvur etmek kolay değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanlara rahmet olarak gelmiş. Edebi, terbiyeyi, ahlakı her türlü güzelliği her türlü iyiliği öğretmek üzere gelmiş. Ve bu insan Aleyhisselatü Vesselam bu yüce insan en sevdiği en çok değer verdiği ilahi takdir gereği bu. Değer verdiği eşi Aişe radıyallahu anha validemizin böyle bir iftira ile karşı karşıya kalmasını görüyor ve bundan dolayı mesela az önce bahsettiğim örnekte olduğu gibi Aişe radıyallahu anhaya yeset misin bu işi yapan diye tek ağır bir söz dahi söylemiyor. Göreceğiz bütün yaptığı dedikoduların şaianın oldukça yaygınlaşması üzerine babanın evine gidersen iyi olur demektir. Bu nötesini söylemiyor. Münafıklar ileri geri konuşmayı sürdürüyorlar. İslam toplumu ifade yerindeyse münafıklar tarafından cadı kazanı gibi kaynatılmaya çalışıyor. <gülüyor> ve dediğim gibi dillerine doladıkları Resulullah Aleyhisselatü şerefi ve haysiyetidir. Müminler Resulullah'ın tutumunu gördükleri için galeyana gelerek bu işleri, bu iftirayı dillerine dolayanlara olmadık tepkiler göstermiyorlar. Belki hepsi için için acı çekiyorlar, ızdıram duyuyorlar. Fakat hiçbirisinden bu işe karışanlara karşı en ufak bir kötü davranış, olumsuz bir davranış sağdır. Olmuyor. Şimdi hadiseyi kısaca arz edelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bildiğiniz gibi gazaya çıktığı zaman eşleri arasında kura çekerdi. Kura kime çıkarsa onu da kendisiyle beraber sefere gazaya çıkartırdı. Mustalık oğulları gazvesi veya müreysi gazvesi diye bilinen Gazve esnasında da böyle bir Kur'an neticesinde Kur'an Aişe radıyallahu anh'a validemize çıkıyor. Gaza tamamlanıp geriye dönüldüğü zaman bir yerde Medine'ye varmadan önce ordu Gece vakti konaklıyor dinlenmek için Ayşe radıyallahu anh Validemiz de Ordu Harekete geçmeden önce ihtiyacını Karşılamak üzere Ordu karargahından Uzaklaşıyor Dönüşte Elini gerdanına Koyuyor, boğazına koyuyor, göğsüne koyuyor, gerdanını yokluyor. Bakıyor ki gerdanı yok. Gerdanını dönüp aramak istiyor. Çünkü kendisinin değil. Aynı zamanda kız kardeşi Esma'dan emanet almış onu. Kıymetli bir boncuk veya taşlardan Yemen'den gelen zafer taşı denilen bir taştan. Yapılmış bir gerdanlık. Bulamıyor, geri dönüyor. Geri dönünce bakıyor ki ordu da gitmiş. Kendisinin bindiği deve, hevdecinde bindiği deve de gitmiş haliyle. Resulullah Aleyhisselam aslında bu manada da onun... ...hayatı üzerinde durmak lazım. Resulullah'ın gazaları. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam... ...adeta ifade ise ...gayet mükemmel... ...bir kurmay gibi... ...orduyu düzenlediği ve... ...harekete soktuğu için... ...Mistah bin Üşase adındaki... Aynı zamanda yiğit, güçlü, kuvvetli bir sahabi, artçı kuvvetlerin komutanı olarak en geride geliyor. Artçı kuvvetler biliyorsunuz o zamanın şartları içerisinde ordunun geri kalanlarını orduya yetiştirmek ve hatta onları da bir arada toplayıp ordunun gittiği yerden tekrar gidişlerini, dönüşlerini sağlamak. Ayşe radıyallahu anh'a validemiz karargaha geri dönünce bak diyor ki ne ordu var ne de devesi. Mutlaka benim evdecimde olmadığımı fark ederler. Beni ararlar gelir bulurlar diye orada kalıyor. Bu arada uyumuş oluyor. Diyor ki öyle uyudum ki Sadece beni uyandıran diyor. Mistah bin Usasen'in la havle ve la kuvvete illa billah demesi oldu diyor. E pardon, inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyor. Yapacak yok. Anlıyor yani. Demek ki tasavvur ediyor Mistah radıyallahu anh. Bu işin neticesinde neler olabileceğini, ne gibi iftiralar, ne gibi dedikodu kazanları kaynatılacağını tasavvur ediyor. Onun için inna lillâh ve inna ileyhi raciun diyor. Ben müstah mı diyordum isimler karıştırıyorum. Safvan. Mustah. Safvan bin Muattal pardon. Ordu Karagah artçı Safvan bin Muattal. Mistah iftara karışanlardan, onun da ismi burada geçiyor, ileride gelecek. Safvan, Ayşe radıyallahu anh'ın orada durduğunu görünce, orada durduğunu görünce ne diyor? İnna lillah ve inna ileyhi raca. Elbette biz Allah'a aitiz ve ona dönemleriz. Diyor ki deveyi bana yaklaştırdı. Safvan ve geriye çekildi, deveyi çöktürdü, yaklaştırdı, geri çekildi. Benim binmemi bekledi, bindikten sonra devenin yularını çekti ve götürdü. Şimdi diyor ki Ayşe radıyallahu anh, eskiden diyor, kadınlar şimdikiler gibi kilolu değildi. Zayıftım diyor. Onun için hevdecimi kaldırıp tekrar devenin üzerine koyduklarında o kadar hafifim ki içinde miyim değil miyim fark etmemişler. Fark etmemişler. Ondan dolayı yani Ayşe radıyallahu anhanın bu ifk hadisesini anlatması bu arada onu da söyleyeyim fevkalade bir anlatım Fıkıh anlat. Edebi değeri son derece yüksek bir hadistir aynı zamanda. Bu hadiseyi anlatan kadın okuması yazması yok belki. Okul okumamış ama önce Ebubekir radıyallahu anh'ın terbiyesinde sonra Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın evinde edebi konuşma seviyesi oldukça yüksek bir kadın. Bir annemiz. Ruh halini o kadar kısa cümlelerle, o kadar maharetle anlatıyor ki gerçekten hayran kalmamak mümkün değil. Bir an için o hadiseyi düşünüp, bu hadisenin ne kadar güzel aktarıldığını, ne kadar bütün incelikleriyle, ayrıntılarıyla aktarıldığını düşündüğünüz zaman gerçekten Aişe radıyallahu anh'e validemizin ne büyük bir edebi kudrete sahip olduğunu anlıyoruz. Öyle bir kudretinin de olması da normaldir. Çünkü aynı validemiz radıyallahu teala anha binlerce Arap, şiirini İslam öncesi Arap şiirini cahiliye şiirini ezberlemiş ve rivayet etmiş birisiydi. Binlerce beyit ezberlemişti. İşte bu şekilde ilerlerken öyle vakti orduya yetişiliyor. Münafıkların başı Abdullah bin Ubey bin Selül olmak üzere münafıkların eline İslam toplumu içerisinde fitne kazanını kaynatmak için yeni bir fırsat doğmuş oluyordu. Ve şu münafıkça iğneleyici cümleyi kullanıyor. Diyor ki Allah'a yemin ederim, ne o ondan, ne öteki bundan kurtulabildi diyor. İftiranın böyle en ifadelerinde ise usturuplusu. Bunların biri diğerinden kurtulamamıştır. Şimdi bakın aradan bu kadar asıl geçti. Hadisenin iç yüzünü ve gerçeğini biliyoruz. Hala bu hadiseyi hatırladığımız zaman bu iftira karşısında öfkeleniyoruz, tüylerimiz diken diken oluyor, rahatsız oluyoruz. Henüz hakikatin ortaya çıkmadığı ama hakikatin müminlerin çoğu tarafından yakinen bilinmekle birlikte bu kazanın kaynamasına rağmen hadiseler, daha doğrusu bize nakledilen rivayetler arasında müminlerin tek bir taşkınlık yaptıklarını daha doğrusu ciddi denilebilecek bir taşkınlık veya taşkınlık denilebilecek bir harekette bulunduklarını bilmiyoruz. Öyle bir rivayet gelmemiştir. Bunun birçok anlamı var. Bir, evvela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam toplumunun son derece disiplin altında tutmuş olduğunu gösteriyor. İkincisi, bu disiplin tamamıyla Ashab-ı Kiram'a yansımıştı ve Ashab-ı Kiram her şeyiyle İfadelerinde ise Resulullah'a bakarak hizaya giriyorlardı. O ne işaret ederse o odur. İşareti yoksa, işareti yoksa hiçbir şekilde hareket etmezler. Mesela Mekke'nin fethi esnasında Abdullah bin Ebi Serhi Osman radıyallahu an süt kardeşi olması hasebiyle eman almış. Mekke'ye daha girmeden önce. Giriyorlar ve öldürülecekler arasında. Ha? ismi o. Buldukları yerde öldürülecekler diye. Osman radıyallahu anh sabah namazından sonra geliyor Peygamber Efendimiz'in huzuruna. Diyor ki ya Resulallah işte bu filandır. İman ettiği senden eman dilemek üzere. Daha doğrusu ben ona eman verdim. Tevbe etmek istiyor. Onu kabul eder miyiz? Resulullah ses çıkarmıyor. Osman radıyallahu anh üç defa tekrarlayınca tamam diyor gidebilirsin diyor. Abdullah bin Ebi Serh ve Osman radıyallahu çıktıktan sonra Resulullah Aleyhisselam demiyor diyor ki ben ona eman vermeden önce neden biriniz yerinden kalkıp da onun boydunu uçurmadı? Resulullah halbuki o boynunu uçurun demiş ama onun huzurunda bu emri yerine getirme cesaretini gösteremiyorlar. Çünkü Resulullah'a soru soruluyor, onun cevabı ne olacak bilmiyoruz diyorlar. Böyle bir disiplin var, böyle bir itaat var. Resulullah'a bu derece bir teslimiyet var. Birisi diyor ki ya Resulullah bize işaret etseydin yeterdi. Hiçbir peygamberin haince, göz işaretinden dahi bulunması mümkün değildir diyor. O olmaz, peygambere yakışmaz diyor. Peygamberlik makamıyla haince, kaç göz işareti yapmak bağdaşmaz diyor. Resulullah da Rabbine karşı ne diyeceğim demiştir, Allahu Alem. Veya olmaz Rabbimin razı olmayacağı bir şeyi belki muhtemelen de bu konuda belki vahiy de bekliyordu o esnada. Allah-u Alem bilemiyoruz tabi bu bizim kendi şeylerimiz tahminlerimiz ne kadar doğru bilemiyoruz Allah bilir. Yani Resulullah da belki Yüce Allah'tan bu konuda emir bekliyordu. Kabul edeyim mi etmeyin mi diye Üç defa tekrar neticesinde durum anlaşıldıktan sonra Resulullah da Osman gibi radıyallahu anh kendisinin iki defa damadı. Üçüncü kızım olsaydı ona verirdim yine diyor. Öyle birisi kırılır mı? Kırmadı onu. Tamam diyor. Sen eman verdikten sonra ben de eman veriyorum. Diyor. İşte işte ı kiram Resulullah'a bu kadar itaatkardı. Ve Resulullah Aleyhisselatü gerçekten Hudeybiye musalahasında, barışı esnasında Süheyl bin Amr'ın dediği gibi vallahi diyor ben birçok hükümdarın meclisine girip çıktım. Çok hükümdarları tanırım. Gassani'dir, sanidir İran hükümdarları, Yemen hükümdarları falan. Para girdim çıktım. Yanındaki insanları peygamber bağlı, ashabın peygambere bağlı oldukları kadar hiçbir yerde, hiçbir kimsede bağlı, öyle bir bağlılık görmedim. Hatta diyor tükürecek olsa balgamını bir kenara atacak olsa onu daha yere düşmeden yakalarlar, ellerine yüzlerine sürerler. Onun için diyor, bu peygamberle gelin savaşmayı bırakın diyor. Öyle söylüyor. Peygamberi e itaat bu derece. ve sellem. Şimdi belki anlattığımız zaman birçok kimse, ya tamam ama kardeşim tükürük bağımda fazla. O senin kanaat Onu bu hadiseyi birebir yaşayanlara sormak lazım. Biz 1400 yıl sonra bu aklımızla, bu hijyenik yapay dünyayla bu hadiseyi anlayamayız. Gerçekten anlayamayız. O ayrı bir şeydir. İşte bu itaat ve bu disiplin sayesinde böyle sıradan olmayan bir iftiraya rağmen İslam toplumunda ...olmaması gereken herhangi bir hadise cereyan etmiyor. Tabi ifk hadisi uzunca bir hadistir. Netice itibariyle... ...Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam... ...istişare ediyor ashabıyla ne yapması gerektiği konusunda. ashabı ı kiramın da kanaatlerinin farklı olduğunu görüyoruz. Kesinlikle öyle bir şey olmaz diyenler de var... Üstü kabalı, Ya Resulallah Hazreti Ali gibi ondan başka kadın mı yok diyenler de var. Onun için bu söz Hazreti Ayşe'nin içine işliyor. Ali benim için böyle demişti diye unutmuyor uzun süre. O ayrı bir konu. Netice itibariyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ...da yönlendirmesiyle... ...Aişe radıyallahu anh... ...bir yerde izin <gülüyor> istiyor... ...diyor ki müsaade edersen ben... ...annemin yanına gitmek istiyorum... ...rahatsızım o bana bakar... Diyor. ...o da gidiyor... ...ve emin ediyor... ...Allah'a yemin olsun diyor... ...gözyaşlarım bir türlü dinmedi diyor... ...günler ve günler... ...annesi onun için çok üzülüyor... ...Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz... Ne yapacağını bilmiyor. Kızı ve Resulullah. Derken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geliyor, diyor ki Ya Ayşe diyor eğer gerçekten bir günah işledin sen allah Teala gafur Rahimdir. Tevbe et gibi. Bu sefer diyor o gözyaşı akıtıp duran gözlerim, kulaklarım, gözlerimin pınarları birden kuruyu verdi. Ve ben onlara dedim ki Allah'a yemin olsun ben ne desem diyeyim siz beni tasdik edecek değilsiniz. Onun için ben <gülüyor> Yusuf'un babası diyor. Dediği gibi diyorum, adı hatırıma gelmedi o da diyor. Yakub Aleyhisselam'ı kastediyor. İnnemâ eşkûbessî ve huzni hüznî Allah diyorum diyor. Ben derdimi ve sıkıntımı ancak Allah'a arz ederim diyor. Bu esnada diyor Resulullah'a vahiy gel hali göründü Resulullah'ta. Ona vahiy gelmekte olduğunu anladı. Ve Resulullah vahiy hali geçtikten sonra yüzü gülerek müjdeler olsun sana ey Ayşe dedi. Cenab-ı Allah senin tertemiz, suçsuz ve günahsız olduğun hükmünü indirdi dedi. Ve şimdi okuyacağımız 11. ayet-i kerime ve devamını okudu. Şu hadiseye dikkat edin. Annesi diyor ki Ayşe validemize kalk kızım Resulullah'a teşekkür ettiyim. Diyor. diyor ki ben evvela kendimi hakkımda Kur'an'dan ayetler inecek kadar önemli birisi zannetmiyordum. Düşünmemiştim daha doğrusu. Ama belki Allahü Teala Resulüne bir rüya gösterir. Benim suçsuz olduğumu ona bildirirdi diye ümit ediyordu. Fakat Cenab-ı Allah diyor bu ayet-i kerimeleri indirdi. Şimdi kalk Resulullah'ın elini öp ona teşekkür et diyen annesine Hazreti Ayşe'nin cevabına bak. Allah'a yemin ederim ki ona teşekkür etmeyeceğim. Beni temize çıkaran Cenab-ı Allah'tır. Niyet sahibi kesinlikle başkalarıyla karıştırılmamalıdır. Bu, budur. Bu şuna benzer. Muhtaç olan birisini, tehlikede olan birisini, birisi kurtarıyor. O kurtarılan Allah'ı unutur. Kendisini kurtaranın önünde secdelere kapanır. Ona teşekkür eder. Halbuki onu seni kurtarmaya yönlendiren, o ilhamı veren, o gücü veren, o kabiliyeti veren, kısacası bunun için bütün esbabı halk eden Allah. Ona insan olarak teşekkür edersin. Fakat kesinlikle Allah'ı unutmazsın. Ayşe radıyallahu anh'a bakıyor ki, diyor ki yani bu işte Resulullah aleyhisselatü vesselamın bir peygamber olarak vahiy almasından başka bir şey yok. Ben Allahü Teala'ya hamdü ederiz. Bundan dolayı Allah'a hamdü ederiz. Bu aynı zamanda günümüzde ifade ise Halik ile mahluku, abid ile mabudu birbirine karıştıran yer yer, bunların sınırlarını birbirleriyle geçişli kılan Halika mahlukun özelliklerini mahluka halikun özelliklerini veren bazı yanlış zihin ve yaklaşımların karşısında çok açık ve net bir çizgi olarak duruyor. Kulların özelliklerini daha doğrusu kul olan insanlara Allah'ın özelliklerini vermeye kalkışanlar oluyor muazalara? Bu hadise Bizim için bu konuda dikkat çekici ve önemli bir hadise olmalı. Üzerinde durmak lazım. Bu şekilde olay kısaca bu yani ifk hadisinin özeti muhtasar olarak bu şekilde. Ayet-i kerime zaten kıssanın, daha doğrusu hadisenin olup biten hadisenin gün içerisinde zaman içerisinde çeşitli bölümlerine zaten göndermeler yapacak ve ifade yerindeyse hadiseyi tarihin içindeki bir hadise olmaktan çıkartıp, evrensel mesajlar ihtiva eden ilahi, Rabbani ve Kur'ani buyruklar olarak karşımıza ne yapmış oluyor? Vahiy olarak aleyhissalatü vesselama indirilerek çıkartılmış, konulmuş oluyor. Şimdi bu kısa hatırlatmadan sonra Ayet-i kısaca e, anlayalım veyahut da manaları üzerinde duralım. Dediğim gibi bu kısayı, bu hadiseyi de hep hatırımızda canlı tutalım yer yer, bazı taraflarına veya e, burada anlatmadığımız bazı hususlara da değineceğiz. Diyor ki, Estaizu billah, İnnellezine jâû bil ifki usbetum minkum. Şüphesiz o iftirayı ortaya atanlar sizden bir avuç topluluktur. Bir avuç kimsedir, bir topluluktur. La <lâ> tehsebuhu şerrel lekum. Allahu Akbar. Bu kadar büyük bir hadiseye Cenab-ı Allah, La <lâ> tehsebuhu şerrel lekum siz o iftirayı kendiniz için bir şer zannetmeyin. Cenab-ı Allah'ın kudretine bakın. Belhüve hayrun leku. aksine o hadise sizin için bir hayırdır. Yani. Peki peki Buna rağmen bu şer hadisede rol oynayanların durumu ne? لِكُلِّمْ رِئِمْ Bu bir avuç topluluktan iftiracıdan her bir kişinin مَكْتَسَبَ مِنَ الْاِفْ Tek tek günah namına ne kazanmışsa onun için o vardır. Hepsi için aynıdır demiyor. Çünkü Bunların bu işteki katkıları her birisinin mütefavit idi. Münafıkların başı Abdullah bin Übey bin Selul'un bu işteki payı ile Faraza Hassan bin Sabit'in Resulullah'ın şahidi payı farklıydı. Dolayısıyla herkesin bundan dolayı vebali kendisine göredir, işlediği günaha göredir. Doğrusunu isterseniz hadise biraz girift. Bir taraftan bu olayı siz kendiniz için şer kabul etmeyin diyor. Sizin için bir hayırdır. Bununla birlikte bu işe katılanların her birisinin de kendisine göre günahı vardır deniliyor. Demek ki Cenab-ı Allah hayırdan şerden hayır yaratacak kudrete sahiptir. Herkesin günahını ayrı ayrı bilecek şekilde de alimdir. Her şeyi çok iyi bilendir. Vellezî tawalla kibruhu O topluluk arasında bu iftiranın başını çeken, en büyüğünü yapan, üstlenen kişi için lehû azâbun azîm Pek büyük bir azap vardır. <Gülüyor> Müminler arasında tabi bunu işittikleri vakit delilsiz, beyinesiz, konuyu tahkik edip incelemeden, araştırmadan konuşanlar oldu. Bunu diline dolayanlar oldu. Bu işe katılanlar oldu. Bunlara hitaben Cenabı Allah bakın ne diyor. Le'la iz semi'tumuh. Siz bu iftirayı duyduğunuz zaman zanne'l mu'minun vel mu'minatu bi'enfusihim Mümin erkekler ve mümin kadınlar kendileri hakkında hayır düşünmeli değiller miydi diyor. Yani Ayşe Sizden bir parça gibidir. Kendiniz hakkında bu işi düşünemediğinize göre Ayşe hakkında aklınızın ucundan kıyısından köşesinden nasıl böyle bir ihtimal geçirebiliyorsunuz? Kendiniz hakkında hayır düşünmeniz gerektiği gibi onun hakkında da böyle düşünmeliydiniz. Ebu el Ensari bir gün evine geliyorsun. Um Eyüp yani onun hanımı diyor ki Ayşe hakkında söylenenleri işittin mi? İşittim diyor. Peki ne diyorsun diyor? Bu iş senin hakkında söylenseydi benim senin için ne düşünmemi zannederdin diyor? Zannederdin. Bunu kabul etmezdin diyor. Şahitlik ederim ki Ayşe senden hayırlıdır. Resulullah da benden hayırlıdır. Dolayısıyla böyle bir şey olamaz diyor. İşte müminlerin kendileri hakkında hayır düşünmelerin örneği budur. Öyle? Gayet açık sorular gayet açık değil mi? Kadının sorusu gayet açık. Radıyallahu anha. Ayyub'un cevabı da gayet. Asla diyor böyle bir şey düşünmezdim senin hakkında. Fakat Aişe senden hayırlıdır. Resulullah da elbette benden hayırlıdır. Dolayısıyla böyle bir şey bizim aramızda olmayacağına göre onlar için hiç olmaz. Kestirme bir cevap. Gayet açık, net. Şuraya buraya çekilecek bir cevap, ortalama bir cevap, hadi öyle... Ortadan bir, bir şey söyleyeyim. İstediği tarafa çeker çeksin. Şöyle de olsun, böyle de olsun. Öyle değil. Açık, sarih, beden. Senin hakkında birisi böyle bir şey söylese ben ne derdim? Kabul etmezdim. Diyor. Onun hakkında asla kabul edemem olsun. İşte ayet-i tecellisi bu. Örneği bu. Müminler kendi haklarında... Hayır düşünmeli ve قالوا هذا افكم مبين. Bu apaçık bir iftiradır demeli değiller miydi? Şimdi o iftirada bulunanlara geliyor. Lâula jā'û 'aleyhi bi'arba'ati şuhadâ'. Onlar o iftiralarına delil olarak neden dört şahit getirmediler? Dört şahit getirmeli değiller miydi? Fe iz lem Madem şahitleri getirmediler ilk ayetleri hatırlayalım. Fe ulaike indallahi humül kazibun. İşte onlar Allah nezdinde yalan söyleyenlerin ta kendileridir. ...devam ediyor... ...az önce okuduğumuz ayet-i kerimenin... ...bir benzeri... ...velevle fadlullahi aleykum ve rahmetuhu... dünyâ vel ahira... ...eğer dünyada ve ahirette... ...Allah'ın sizin üzerinizdeki... ...lütfu ve rahmeti... ...olmamış olsaydı... ...lemessekum fîme... ...efadtum fîh... ...azâbun azîm... ...içine daldığınız... ...o iftira deryasından dolayı... ...size pek büyük bir azap dokunacaktı. Ya yani O kadar büyük bir günah işlenmiş ki bu günah işleyenleri dünyada bile pek büyük bir azaba düçar edecekti. Niçin? İz telekkavnehu bi'elsinetikum Siz bu iftirayı dillerinizle Karşılıyordunuz yani dillerinize doluyordunuz. Ve tekulûne bi'efvâhikum ma, leyse lekum bi'hi ilm Ve ağzlarınızla bilginiz olmadık şeyler söylüyordunuz. Ve tehsebûne huheyyinen ve huve indellâhi azîm. Ve siz bunu basit bir şey sanıyordunuz. Halbuki o Allah nezdinde pek büyük bir şeydir. Az önce bahsettiğimiz dil terbiyesiyle dikkat çekiliyor. Öyle her kulağımızla duyduğumuzu, hatta yerine göre her gözümüzle işittiğimizi, dilimize solamak hakkımız yoktur. Çünkü dille birçok hukuki hak ihlal edilir. Veya kendimizi dilimizle zor duruma düşürebiliriz. Allah nezdinde de hukuk nezdinde de. Onun için bitti. Ümmetim diyor kalbinden geçirdiklerinden sorumlu değildir. Onu söylemedikçe veya amel etmedikçe. Diliyle söylemedikçe veya amel etmedikçe sorumlu değil. İçinizden geçirdiniz allah Teala hep içimizden salih güzel şeyler geçirmeyi nasip etsin. Her türlü kötü vesveseden muhafaza bulunsun. O elbette onun rahmetine muhtaç bu konuda her konuda olduğu gibi. Fadi içimizden kötü şeyler geçebilir. Geçti. Bundan dolayı sorumluluk yok. Ne zamana kadar? Onu eyleme dökünceye kadar. Sözlü olarak veya elimizle. Ondan dolayı sorumlu olmayız. Buna dikkat edelim. Onun için ve tahsabunahu hayyin. Bilgin olmadık şeyleri niye konuştun diyor. Kaldı ki bildiğimiz her şeyi de her zaman söylemek gibi bir hakkımız da yok. Onun da ayrı bir hukuku var. Ona da dikkat etmek lazım. Halbuki o Allah nezdinde daha büyüktür, çok büyük bir şeydir. Ve laula iz semi'tumuhu Allahu Ekber Size düşen şu değil mi diyor Onu işittiğiniz zaman Koltum Ma yekunu lena an tekelleme bihada Diyecektiniz ki Biz böyle bir söz Asla söyleyemeyiz Subhaneke Haza muhtanun azim Rabbim Seni her türlü eksiklikten Tenzih ederiz Bu pek büyü bir iftirat edecektiniz. Ya, ne? Ebu Ayub el yaptığı gibi yapacaktınız yani. Ne kadar asil bir davranmış değil? Ne kadar asil? İşte Müslümanın diğer Müslümanların damusuna iffetine karşı konuşmasına varıncaya kadar takılması gereken edep ve terbiye budur. Bunlara dikkat etmek durumundayız. Ya'izukumullahu en te'udu limithlihi ebeden in kuntum mu'minin. Şimdi ayeti kerimenin ifade daha doğrusu hadisenin ümmet için ne kadar faydalı olduğuna Böyle bir ibret ile Cenab-ı Allah böyle bir vaka ile anlatmış oluyor. Allah bir daha benzerine tekrar dönmeyesiniz diye ebediyen dönmeyesiniz diye öğüt veriyor. Eğer müminler iseniz yani eğer müminlerseniz bu öğütten ibret alacaksınız. Ve bir daha kesin delil olmadan kimsenin namusu hakkında ağzınızı açıp aleyhinde tek bir söz söylemeyeceksiniz. Ümmete kıyamete kadar bir derstir bu. Bir derstir. Bu aynı zamanda herkesin başkasına göre herkesin namusunun şeref ve ne kadar önemli ve herkes tarafından ne kadar titizlikle korunması gerektiğini gösteriyor. Ve yübeyyin Allah'u lekumul ayat ve Allah'u alimun hakim Ve Allah size ayetleri, belgeleri açıklıyor. Allah alimdir. Yani her şeyi bilendir. Hakimdir. Hikmeti takdirinde mahlukatında, yaratmasında, indirdiği hükümlerde, tedbirinde, sonsuz ve sapasaklam olandır. İnşallah önümüzdeki ders buradan devam ederiz inşallah. Şubhane Rabbike Rabbil Ezzeti Allah'a ve selamun aleyhissalim ve elhamdülillahi rabbil alemin.